hukuka aykırı bularak iptal etti. Pazarlık usulü yöntemiyle yapılan ihalede gerekli açıklık ve rekabetin sağlanmadığı belirtilen kararda, ihalenin kamu ihale kanununun 21B fıkrasında aranan ivedilik şartını taşımadığı vurgulandı. Danıştay kararın kesin nitelik taşıdığına dikkat çekerek karar düzeltme yolunun da kapalı olduğuna hükmetti. Deutsche Welle Türkçeden Alican Can haberine göre kararın gerekçesinde pazarlık usulü uygulanabilmesi için 21. maddenin B bendinde sayılan şartlarda bağımsız olarak bunlarla birlikte aranması gereken şartlardan olan ivedilikten kastın hem ihale sürecinin bir an önce tamamlanması hem de ihale konusu işin kamu hizmetinin kesintiye uğramaması için mümkün olan en kısa zamanda bitirmesi anlamı taşıdığı ve yapım tekniği açısından özellik arz ettiğileri süren sürülen işlerde de aynı şartın birlikte aranacağı belirtildi kararda davalı idarenin pazarlık usulü ile ihale yapma gerekçelerinin işin süresinin 1170 gün olarak belirlenmesi hususu, göz önünde alındığında istisnai bir yöntem olan pazarlık usulü ile ihaleye çıkılması için geçerli neden olarak görülemeyeceği anlaşılmakta dendi. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre, iklim aktivistleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşta dahil olmak üzere, Dünya çapında çatışmaları körükledikleri için büyük petrol ve gaz şirketlerine yenilenebilir kaynaklara geçiş çağrısında bulundu. Greenpeace Fransa aktivistleri fosil yakıt kullanımının uluslararası çatışmaları tetikleme ve finanse etmekteki rolünü hatırlatmak ve Avrupa'yı Rus petrol ve gazından çekilmeye ve yenilenebilir enerjilere yatırım yapmaya çağırmak için Cumartesi günü denize açılarak Fransa'nın Montoir de Breton limanında Total Energies'a e ait sıvılaştırılmış doğal gaz yani LNG tankerinin önünde fosil yakıt savaşı yazan bir pankart açtı. Jessica Corbett'in Common Dreams'de yer alan haberine göre Greenpeace Fransa'nın fosil yakıt kampanyasının başkanı Helen Burje fosil yakıtları terk etmemiz için daha kaç füzenin sivillerin hayatını yok etmesi gerekiyor diye sordu ve Putin'in işgali dünya çapında petrol ve doğalgazın körüklediği birçok çatışmanın bir örneği dendi. Kremlin'in ceplerini dolduran tankların sahibi petrol devleri imajlarını korumak için acınası bir çabayla Rusya'dan çekilmek için yarışıyor. Ancak olan oldu ve bu yaptırımlara rağmen Putin'in gazıyla dolu gemiler hala Avrupa'da demirliyor ifadelerini kullandı. Burje ihtiyacımız olan tek şey Avrupa'yı gaz bağımlılığından kurtarmak için eşi görülmemiş bir program yürütmek üzere Avrupa Birliği'nin siyasi iradesi diye ekledi. Amerikalı iklim aktivisti Bill McKibben de The Guardian'da Ukrayna'nın yanında yer almak istiyorsanız petrol ve doğalgaza karşı durmanın bir yolunu bulmalısınız. Rusya'nın savaş ekonomisi var. Bugün ihracatının %60'ı petrol ve doğalgaz askeri operasyonlara da bu parayı sağlıyor diye konuştu Bill McKeown. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında son dönemde yaşanan artış Ukrayna'daki savaş ve hükümetler arası iklim değişikliği panelinin yani IPCC'nin hazırladığı kırılganlık raporu fosil yakıtlara bağımlı Türkiye gibi ülkelerin sadece iklim krizine değil, Enerji ve jeopolitik krizlere karşı ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu hafta yayınlanan IPCC raporuna göre Türkiye aşırı hava olaylarına karşı Avrupa'nın en kırılgan ülkesi ve artan kuraklık tehdidi altında. Öte yandan Türkiye zengin yenilenebilir bir enerji potansiyeli sayesinde enerji bağımsızlığına ulaşmadığı en şanslı ülkelerden. Ancak Çevre ve Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nca Konya'da düzenlenen Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim politikalarının altyapısını oluşturması gereken iklim Şurası'nda emisyon yoğunluğu en yüksek fosil yakıt olan kömürden kademeli çıkışa dair bir ibare bulunmadığı gibi aksine enerjide ithal kaynaklara bağımlılığımızı arttıracak gaz ve nükleer yatırımlarının artışına dair de bir tavsiye kararı var. İklim alanında çalışan sivil toplum ve düşünce kuruluşları hem iklim şurası öncesinde hem de şuradaki komisyonlarda taleplerini dile getirmişti. Kömürden çıkılması konusunda ancak bu taleplerin önemli bir bölümü şura kararlarına yansımadı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson iklim kampanyacılarının muhalefetine ve kabinedeki bazı mevcut şüphelere rağmen İngiltere'nin Rus kaynaklarından kurtulması için yerel gaz ve petrol üretimini arttırmak zorunda kalabileceğini söyledi. Başbakan İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde üretimi arttırma yolları aradığını duyurdu. Ancak uzmanlar bu üretimin önemli ölçüde artmasının 20 yıl alacağını ve yerel enerji faturaları üzerinde çok az bir etkisi olacağını belirttiler. Basın toplantısında konuşan Johnson ise şunları söyledi. Üzerinde durduğumuz noktalardan biri kendi hidrokarbonlarımızın potansiyelini daha fazla kullanma olasılığı. Bu karbondioksiti azaltma taahhüdümüzden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Şu anda bir kriz olduğu gerçeğini yatsımamamız gerekiyor. Daha fazla hidrokarbon odaklı bir geçişle kendimize güvenimizi arttırmalıyız demiş Johnson. Altında mantığı yok zaten çevre kuruluşları da pek anlamamışlar ne demeye çalıştığını. Iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kılın.